Aleyhi ve sevesim. Dinde sonradan icat edilen her şey bivet, her bivet, dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Allah Azze ve Celle bizleri bir anasın, nefsimize bırakmasın. Yani razı olacağı amelleri istedik. <Gülüyor> Allah Allah Burada bir araya geldiğiniz gibi cennette de bir araya gelmenizi nasip etsin. Kardeşlerim bugün sohbetimiz ağır mı ama çiğ köfte varmış bana sattınız. Ben aslında bölge sohbetlerine pek gelmeyi düşünmüyordum. Çünkü herkes kendi bölgesinde güzelce götürsün, kaynatsın dernekte de hep beraber haftalık sohbette kaynaşırız diye. Ee, i̇nşallah bu sohbette hem sizlere hem de bizlere çok çok fayda verir. Ecil olur. düşünüyorum. Çünkü bizleri kardeş kılan Allah'a hamdolsun. Dinin getirdiği kardeşlik, dinin getirdiği o kuvvet, bağ hiçbir bağda yoktur. Mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi siz diyor insanlara dünyayı da verseniz iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsınız? İstindiramazsınız. Ama Allah isterse o olur diyor. Yani dünyayı da verseniz insanlar razı edemezsiniz. Ama Allah isterse iki insanın kalbini ne yapabilir? İstindirir ve şey sevdirir. Bu sohbetler de inşallah hem bilgimize bilgi katma hem de cehaletimizi giderme bağında. Hepsi de akide dersleri ve sıralı derslerdir. Çünkü Allah Resulü ve Vesselam bir gün ashabıyla otururken üstünde yolculuk alameti olmayan birisi çıkıp geliyor. Tıhiyetin kelbi kılığında. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor, dizini dizine dayıyor, elinden tutuyor ve ona bazı sorular soruyor. İslam nedir, iman nedir, İslam nedir, kıyamet ne zaman kopacak gibi vesaire. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da ona tane tane verdiği cevaplar ve akabinde de o soran kişinin doğru söyledin demesi var. Sahabeler diyor ki, hem soru soruyor, Aleykümselam ben anlatım, hem de doğru söyledin. Yani biz buna şaşıyorduk diyor. Ve o insan sorularını sorduktan sonra çekip gidiyor. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü vesselam, gidin onu bana bulun da gelin. Arıyorlar. Adam yok. O diyor cibrildi size dinizi öğretmeye geldik. Diyor. Yani dinde öyle meseleler vardır ki oradan bir pasaj, buradan bir pasaj, buradan bir pasaj öğrenilir. Ama o topluluk bir gün gelir ne öğrendiğini anlayabilmek için o vaplar ne yapılır? birleştirilir. Yani İslam'da bunun gibi birçok neler var, konular vardır. Düşünün şimdi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Cibril'in sorduğu sorulardan birisi İslam nedir? Ali sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor. Allah'a asla şirk koşmazsın. Beni Resul olarak kabul edersin, namazı dost kılarsın, arkasından İslam'ın hükümlerini ne yapıyor? Sayıyor. Bakın hem kalbe, hem dile, hem de ağzalara sirayet eder. Neler var? ibadet şekilleri var. O ana kadar İslam'ın ne olduğunu sahabe ne yapmıyordu? Bilmiyordu. İman nedir diye sorduğunda hep kalbe tağlık eden ne var? Cevaplar var. İhsan nedir dediğimde bunun ikisini birleştiren yani bir daireyi alan koruyan bir şeyin gündeme gelmesi var. İşte iman meselesini ele aldığımızda ki buraya kadar birçok maddesini gördüğünüz Ehl-i sinnet, vel cemaat, iman deyince kardeşlerim kalbin tasdik etmesi, dilin ikrar etmesi ve azaların göstermesi olarak tavuk eder. Kalbin tasdik etmesi, dilin ikrar etmesi buraya kadar tarihte İslam akidesinde dediğimiz mürciye dediğimiz toplulukla beraberiz. Mürciye denilen topluluk kalbin tasdikini ve dilin ikrarını kabul eder ameli imandan ne atmaz Bir cüz olarak görmez. Ve derler ki sen asla bak. Falk bunu inkar etmediği müddetçe hiç sorun değildir. Ve yaşamış olduğumuz toplumda hemen hemen bu akideyle amel eder. Biz biraz daha devam eder ve deriz ki amel de imandan bir cüzdür. Buraya kadar da harici dediğimiz topluluklarla beraberiz. Onlar da buraya kadar gelir biz devam ederiz. Nereye devam ederiz? İman artar ve eksilir. Salih amellerle artar, işlenen günahlarla ne yapar? Eksilir. Ama harici dediğimiz topluluk varsa buna ne yapmazlar? İman etmezler. Çünkü onlar iman bir bütündür. Kesinlikle artmayı, eksilmeyi ne yapmaz? Kabul etmez. Şimdi bunların yapmış olduğu hata şuna binaendir kardeşlerim iman şube şubedir. Küfür de nedir? Şube şubedir. Yani namaz kılmak imandan şube, bir şube ise kılmamak nedir? Küfürden bir şube. Doğru sözlülük imandan bir şube ise yalandılık nedir? Küfürden bir şubedir. Yani hep böyle giden. Ama İslam'da bir de nedir? Tevhid denen bir konu vardır. O da şube şubedir. Onun da birçok kısımları vardır. Fakat tevhid artma ve eksilme ne yapmış? kabul etmez. Atması nedir? İnsanı müşrik kılar. Eksilmesi nedir? İlhat ehlidir. Yani Allah'a muhakkak bir şeyi inkar etmiştir. Yine dinden ne yapar? Çıkar. İşte bazı kısım harici dediğimiz kısım imanla tevhidi birbirine karıştırır. Hatta iman hiç anlamamışlardır. İman nedir diye sorduğunuzda o kısım insanlara kim tabutu inkar eder? Allah'ın sağlam kulbuna yapışırsa işte odur der. Muahhit tevhid evli der. Halbuki bu tevhidin tanımıdır. imanın tanımı değil. Ve iman tevhidin zeminidir. İman anlaşılmadan tevhidin anlaşılması da nedir? Mümkün değildir kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin Resulüne ashabı geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü Allah'ın öyle ayetleri indi ki biz buna güç yetiştiremeyeceğiz. Bu bizim nefsimize çok zor geldi. Bu Enam 82'de e, o nefsine zulmedenleri görmedin mi? Ayeti inince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, siz onu anlamadınız mı? Siz diyor lokmanın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm nedir? Şirktir. Allah'a el koşmaktır diyerek ne yapmıştır? Tarif etmiştir. Yoksa sahabe işte onun ona kötü hareket etmesini, onun işte ticarette haksızlık yapmasını, herhangi bir nefsi zulmü ne yapmış? Bu şekilde ele almışlar. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Bu şekilde tarif ediyor. Yani kişi iman etmeden ona zulüm bulaştırması da nedir? Mümkün değildir. Onun için alimlerimiz demiştir ki, her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. İşte bu kavram buradan çıkmıştır. Yani müşrik iman ettikten sonra imanına zulüm bulaştıran ama sevgide bir şey, ama bir korkuda ama bir sığınmada ama bir adatta artık hangi düşünce ise ama kafese Allah'ı kabul etmeyen inkar eden topluluklardır. Onun için kardeşlerim iman dediğimizde hakikaten çok çok önemli bir meseledir. Hatta birinin birini müminliğe itham etmesi de hatta şirket küfre itham etmesi de hep bu mesele anlaşıldıktan sonra gündeme gelir. Öyle insanlar çıkmıştır ki şu yaşamış olduğumuz toplumda birinin mümin dediğine karşıdaki kafir diyebilmiştir. Sırf bu meseleyi anlamadıkları için. İşte kalbin tasdiki neyi tasdik ediyor bunu anlaması, seksiz ve şüphesiz olarak tasdik etmesi dil bu tasdik ettiğini ne yapacak? İkrar etmek zorunda. Neden? Bakın Allah kendisinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasını düşünün Ebu Talib'i. Ebu Talib ömrü boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmış? Müşriklerden korumuş. Yani canını, malını, her şeyini ortaya koymuş birisi. Hatta şiirlerine bakıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dinini kabul ettiğine dair de beyitleri var. Ama ölüm düşeğine düşüyor ve aleyhissalatü vesselam hemen yanına geliyor. Bukhari'nin Müslüman'ın naklettiği rivayete bakın İbni Kesir'in tefsirinde de Ey amcacığım bir kelime söyle. Bir kelime söyle bununla sana yardım edeceğimi umuyorum. Yani La İlahe illallah kelimesini istiyorum. Ebu Talib şöyle duruyor. Hoca karıları arkamdan beni kınamasını istemiyorum diyerek Lat, menat, uza, bu diyor ve ruhun teslim ediyor. Ve evet. aleyhissalatü vesselam Rabbim beni uyarana kadar ona yetmiş ya da yüz kere tövbe istifarda bulunacağım diyor. Allah azze ve celle tövbe suresindeki ayeti indiriyor. Sen ona yetmiş kere yüzde tövbe istifar etsen Allah onun yine ne yapmayacak? Kabul etmeyecek. Affetmeyecek. Ve kasas elli altı indiriyor önce. Sen sevdiğine ne yapamazsın? bir Ve hemen akabinde yine tövbe suresinden ayet iniyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifar etme yakışı kalmaz diyor. Bakın Ebu Talib'in cidden kalben tasdiki var. Yani bu beyitlerle de nedir? Sabit. Diliyle ikrar etmemesi Allah ne yaptı ayetiyle müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra. Yani bir insanın iman edebilmesi için birinci şart hal, ikincisi neymiş? Diliyle bunu ne yapacak? edecek. Bu yapmamışsa iman yine nedir? Geçerli kılmıyor. Ve akabinde ağzayla insanın ne yapması? Göstermesi gerekiyor. Amen etmesi gerekiyor. Hucurat suresinin 14. ayet kelimesine bakarsanız bedeviler ne diyor? Biz iman ettik. Allah Azze ve Celle onlara ne diyor? Siz diyor iman ettik demeyin, İslam olduk deyin. Ne de iman kalplerimize girmek Peki kalpleri bilen kim? Allah. Onların kalplerindeki şüpheyi ortaya getiren kim? Yine Allah. Ve o bedeviler ne diyorlardı? Şu Muhammed'le kavma arasındaki şu kavga bitene kadar Muhammed bize yakın. Biz ondan gözükelim. Onlar gibi aralarına girelim. Namazı da kılalım. Onlar ne yapıyorsa yapalım. Sonra hangisi galip gelirse ikiden birine yol tutalım diye ne yapmışlardı? Bir düşünceleri vardı. Ama bunu kim biliyordu? Sadece Allah. İşte Allah Azze ve Celle onların imanlarını bunun için ne yapmadı? Geçerli kılmadı. Onlar namazla kılıyorlardı. Oruç tutuyorlardı. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşa da katılıyorlardı. Ama kalplerinin taşkı olmayınca şüphe Allah onların imanlarını ne yapmadı? Kabul etmedi. Ve yine amellere baktığımızda mesela Alimran Suresinde o dost efendi dediniz gibi e, yol emniyeti olup da gitmeye de gücü yeten hacca gitmeyince ne diyor Allah? Ve Resulü ta Yahudi olarak ölmüş ta e, hristiyan, nasrani hiç fark etmez ki. ve alimlerimiz bu konu hakkında bu diyor, e, hacca gitmeye gücü yetip de hacca gitmeden ölen insan kafir olarak ölmüştür müştik olarak ölmüştür şimdi amel var yapmamış e, Diğer her şey var aleykisselam ve kalbi tasdik ediyor dili ikrar ediyor Azalar birçok şeyi de yerine getiriyor. Ama bak burada bir tane ameli ne yapmıyor? Yerine getirmiyor. O onun imanı toptan götürmesine ne yapıyor? Sebep oluyor. Onun için kardeşlerim iman, kalpten tasdik, dillen ikrar, azalarla nedir? Göstermedir. Salih amellerle artar, günahlarla ne yapar? Eksilir. Ve ehli sünnetini sünnetin itikadı kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan insan cennete ne yapacak? Girecektir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Resulam cennetten alakalı meselelerden bahsederken kıyametten alakalı orada bir insanın artık tamamen kömürleşmiş taşlaşmış olan insanların ab hayat suyuna atılacağını ve oradan mantar bittiği gibi yerden biteceğini alnında Allah'ın azapları yapacağını ve daha sonra onlar ya Rabbi bunu da alnımızdan kaldır dediğinde o da kalkacağını ve cennet ehline karışacağını söylüyor. Bunun kim olduğunu Vesselama sorduklarında kalbinde hardal tanesi kadar iman duyma insan diyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Mesela öyle hadisler vardır ki ömründe hiç iyilik yapmamış insanlar. Şimdi ömründe hiç iyilik yapmamış derken kâsır demiyor. Çünkü ayeti kerimede ancak müşkütler cennete ne yapamaz? Giremez. Sadece iman ehli. İman ehli derken de cennete girenleri e, Kur'an ve sünnete baktığımızda kardeşlerim, şimdi bir tarafımız kirlense ne yaparız? İnsan içine bile ne yapmayız? Çıkmayız. İlla insanların önüne çıkarken elimizi yüzümüzü yıkarız, saçımızı başımızı tararız, elbisemizi düzeltiriz. Yani muhakkak birileri sen dikkat etmesen ediyordur yani bir şeylere. İşte cennete de en ufak bir pislik olan bir yerinde giremeyecek. O pislik temizlendikten sonra. Dünyadayken bu pisliğin temizlenmesi belki suyla, dezenle oluyor ama oradaki tek bir dezen su ateş. Ateşle temizlenmeden insan cennete ne yapmayacak? Girmeyecek ve cennete ancak iman eden insanlar. Yani kalbiyle, diliyle, e, azalarıyla tasdik eden insanlar ve Allah'a ve Resulüne inanan insanlar girecek. Şimdi e, iman eden insanlara baktığımızda Allah Resulü aleyhissalatü günümüze kadar ki Allah, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'da Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, benim ümmetimde 73 fırkıya ayıracak diyor. Şimdi kardeşlerim ayrılacak derken illa bu olacak manasında değil. Ama bu ümmetin başına geleceğini anlatan rivayetlerden bir tanesi. Ve müminin suresine gittiğimizde sizin Rabbiniz benim ben. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya, her biri kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyor ve dinlerini ne yapıyor? Bölük ediyorlar diyor. Şimdi bakın ne kadar fırkaya giderseniz gidin, Allah'ı tanıyor mu? Evet, tamam. Peygamberi ismiyle olsun, getirdiğiyle olsun bir şekilde kabul ediyor mu? Evet. E peki bu kadar insanın olması, bu kadar fırkanın ayrılması neden kaynaklanıyor kardeşler? Evet. İnanın şu iman meselesinde. İman bu kadar e, Kur'an ve sünnette gelmesine rağmen bu kadar anlatıldığına göre Hakikaten anlaşılmamış da mı bu insanlar bu kadar bölünmüş? He? Aslında anlatılmış, hakikaten de anlaşılmış ama iman imtihanı gündeme getirdiği için imtihanı kaybedenlerin çokluğuna işarettir bu. Ve Allah Azze ve Celle bizlere öyle kalp vermiştir ki insan yaptığı her amelin hayır veya şer olduğunu kalbiyle ne yapar bilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığınız iyilikler sizi sevindiriyor. İstediğiniz kötüler de sizi üzüyorsa kötülükle sen nesin? Benim müminsin diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Şenf suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? ilham ettik. Yani öğrettik. Şu iyiliğin iyilik olduğunu, kötülüğün kötülük olduğunu biz büyüdükten sonra öğrenen insanlar değiliz kardeşler. Yeni doğan bir çocuğa şöyle bir cincik atın. O çocuğun ağladığını görürsünüz. Yeni doğan bir çocuğa böyle gülücükler saçın böyle küçük hareketler yapın size tebessüm ettiğini görürsünüz. Yani o bir eğitimden geçerek o canının yandığını veya o sevildiğini anlamıyor onun fıtratında var bu. Ama insan bu doğa erdikten sonra mükellef olduktan sonra Allah Azze ve Celle işkien imanetsin, işkien küfretsin. Ama İman eden de, küfreden de açık delillerden sonra iman etsin ve açık delillerden sonra ne yapışın? Küfür etsin diyor. İşte bu noktada biz kulluğu ikiye ayırıyoruz. Fıtrakta kulluk, tevhitte kulluk. Fıtrattaki kulluk nedir? Rabb'ı bilmedir. Bunu da biz nereden biliyoruz? Belki vakayı hatırlamasak bile Allah Azze ve Celle ta ruhlar aleminde bizden ne yaptı? Bir ahit aldı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hani Hoca Efendiler camide falan anlattılar ya, ne zamandan beri mislimansın? Galibel adam beri diyor anlattırlar ya, o mesele işte. Yani, ama orada ayeti anlatmazlar. Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelen bütün ruhları çıkarıyor ve ben sunu Rabbiniz değilim. Ve ayet devam ediyor. Yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum. veya benden gelin sonuna gelen nesiller, işte onlar benim atalarımdı, ebeveynlerimdi. Onlar sana vermiş olduğu şu ahdi bozmuşlardı. Biz onlardan sonra geldik. Onlara azap etmen hasebiyle bize de mi azap edeceksin demeyesiniz diye herkesin kendi nefsizlerini Allah ne yapıyor? Şahitler diyor. Şimdi düşünün işte benim annem babam müşfikti, kafirdi. Ben anlamadım dese çocuk Allah ne yapıyor Azze ve Celle? Hayır. Bu mazeretini ben senden ne yaptım? kaldırdım Bu çünkü senin üzerine de nedir? Hükçettir diyor. İşte bu noktada Kur'an'ın sorduğu sorulara bakıyorsunuz. Onlara desen ki, gökten rahmet indiren kim? Allah. Peki Allah. Ölüden diriyi çıkaran, diriden ölüyü çıkaran kim? Allah. Peki Allah. İşte rızkı veren kim? Peki Allah. Peki hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi akıl etmiyorsunuz? Diyor. Yani Allah Azze ve Celle Rablığını gündeme getirerek İlah'a, ibadete ne yapıyor? insanları zorluyor. İşte iman meselesinde en önemli mesele Allah'a iman olması hasebiyle insanların bu noktayı çok iyi anlaması gerekir. Yoksa kardeşlerim demin Allah razı olsun ev sahibinden Rabbim'in verdiği nimetlerden bizlere ne yaptı? Birçok şeyler ikram etti. Bizleri bir araya getiren ruhiyet tevhididir. Uluhiyet değil. Yani Allah'ın rızık vermesi, yedirmesi, içilmesi, terbiye etmesi, efendi bu manada ne bir Yahudi'de, ne bir Hristiyan'da, ne bir de, ne bir inanan'da hiçbir müşkilat yok. Müşkilat aslında uluhiyet tevhidindedir. Yani o ilaha kulluk, o ilahı seçmede müşkilat vardır ki, o ilahı seçmede ancak nedir? Kur'an ve sünnetten anlaşılması gereken meselelerdendir. Allah hepimize hayır versin. Amin. Demek ki anlayacağımız Kur'an ve sünnette halk şaskik edecek, din ihbar edecek, azalar bunu ne yapacak? Gösterecek. Ve belki bazı kardeşlerimizi itiraz edebilir ama Buhari'de, Müslim'de ve bütün hadis kitaplarında şöyle bir rivayet gelir. Bu Hanefi mezhebine tam bir etki Hanefi mezhebi imanı amelin imandan bir cüz olduğunu ne yapmaz? kabul etmez ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Resul Resul iman 70 kısı şubedir diyor. En üstünü La, la ilahe illallah. Allah. en ednası yoldan insanlara eziyet veren bir şey nedir? Güzel etmektir. da imandan bir şubedir diyor. Yani imanın şubelerini ne yapıyor? Ayırıyor. En üstü bakın neymiş? La Tevhid. Yani demin sohbetin başında da ne dedik? İman tevhidi neymiş? Zeminiymiş. Yani bura anlaşılmadan bunu ne yapamıyorsun? Tefriye koyamıyorsun. Onun kıymetini anlamak için imanı çok iyi anlamak lazım. Şimdi düşünün imanda insan birçok meseleyi kaçırmışsa nasıl Allah Azze ve Celle'yi birleyecek? İmanda birçok şeyin değerini anlamamışsa nasıl Allah Azze ve Celle'nin değerini anlayacak? Bu mümkün değil anlaşılmazsa. İşte iman 70 küsur şubedir derken, en üstünü la ilahe illallah buradan geliyor. İşte namazdı, haçtı, oruçtu, doğru sözlülüktü, insanlara iyilik yapmazdı. Hatta Müslüm'ün kitabı zekatta senin eşinin ağzına verdiğin lokma dahi nedir? ibadetten kulluktan diyor. Bunlar hepsi nedir? İmanın şubelerinden. Hatta kardeşine bir şey verecek bir şey yok mu? Güler hiç göster. Ona bu nedir? Bir sadakadır. Ve o da imanın nedir? Şubesindendir dedi. Hayır olan her şey nedir? imanın şubesinden. Şer olan ne varsa da o da nedir? Küfrün. küfrün şubesindendir. Ama küfrün şubelerini ele aldığımızda ha bak bu küfrün şubesi dediğimde bu imanın şubelerini yok eden bir şey değil. Öyle meseller vardır ki imanın şubelerini toptan götürür ama öyle meseller de vardır ki Mesela doğruluk nedir? İmandan bir şurda. Yalancılık nedir? Küfürden doğruluğun kemalatını ne yapıyor? Zediliyor, zayıflatıyor. O adamda hiç doğruluk yok manasında değil. Ama doğruluktan alakalı imanda ne var? Zayıflama var. Aynı zamanda bunu şahsiyetine yansıtır. Aynı zamanda ticaretine, aynı zamanda bir babayışa, babalığına yani toplumdaki her şeyine bu küfür ne yapar? Silayet eder eminliğini o insanın götürür. Hatta diğer vasıfları da eklenirse ona ne denir? Kaliteli bir münafık denir. Yalan söylüyorsa, emanete riayet etmiyorsa, nizalaşmada aşırı gidiyorsa. Mümini tarif ettiğimizde elinden ve dilinden bütün kainatın nedir? Emin oldu. Bakın hep bunlar nedir? İmanın şu deliliyle alakalı olan şeylerdir. Ama kardeşlerim, Burada şunun da iyi anlaşılması gerekir ki, iman kalple tasdik dediğimizde kalbin amelleri vardır. Dilden ikrar derken dilinde nedir? Amelleri vardır. Arzalarla tasdik dediğimizde onun da nedir? Amelleri vardır. Bunların da çok iyi ne yapılması? Anlaşılması gerekir. Mesela kalbe tağlık eden bir meselede insan şey şüphe ederse o insanın imanı kökten ne yapar? Bir de Aynı o Hucurat suresinde o Bedevilerin işte Muhammed ile kavma arasındaki şu kavga bitince hangisi galip gelirse biz ona tabi olalım. Bu nedir? Bu bir şüphedir. iman değil. Onun yanında nemalandığı için o insanlar ne yapıyor? Allah Resulü'ne yakınlar. Biz bunların yanında duralım dediği için. Veyahut kalbi tasdik ediyor ama dili ikrar etmiyor. Aynen Ebu Talip gibi Allah ona ne diyor? Müşrik diyor. Çünkü Lat, Menat, Uzzah, de ne yapmıştır? Bunu yandım. Ama bugün bir Şia tayfasını ele alın. Ne yapmışlardır kardeşler? Ebu Talip için e, onlar Ebu Talip Aleyhisselam derler ve çok çok ileriye kadar ne yaparlar? Giderler. Ve hatta bizim Kur'an'ımızı ne yapmazlar? Kabul etmezler. Sus, da yani bizim şu Allah'ın kitabını Bunlar kabul etmezler. Ve Ahzat Suresinin 33. ayetini tevil ederler. Ve Nisa Suresinin 59. ayetinde tevil ederek tamamen ayrı bir Kur'an anlayışına giderler. Yani bizim iman anlayışımız şöyle bir üçgen olarak ele alırsanız, şurayı kalp, şurayı dil, şurayı da ağza olarak ele alır. Şu yoksa üçgen de yok. Şu yoksa bu da yok. Bu yoksa bu da yok. Yani bu üçlü birbirinin varlığıyla gündemde olan değerlerdir. Biri yoksa öbürünü de ne yapıyor? otomatikmen yok ediyor. Ve biri öbürünü öbürü de öbürünü gündeme getiriyor. Tek başına bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. Halk tasdik etti mi? Dil ikrarı ikrar ve azaları, amele ne yapıyor? Zorluyor. Yoksa bunlar nedir? Geçerli değildir. Ve bu konuda ne kadar e, müşkülat varsa o müşkülata düşen insanlar hep bir isim almışlardır. İşte müvciyeydi, hariciydi, işte cebriyeydi, işte zahiriydi birçok isimleri ne yapmış buradan alarak gitmişlerdir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Ben bununla alakalı birçok ayet ve hadis var. E, bunlara girmek istemiyorum. Çünkü hepimiz inanan insanlarız. Ve hepimiz Kur'an okuyan insanlarız. Birkaç tanesine bakacak olursak Allah Azze ve Celle iman edenlerin de imanı artsın diye bir bu ayetleri ne yaptık? İndirdik. Veya birçok ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin indirdiği ayetler kimin imanını artırır? O iman eden insanların imanı ne yapar? Artırır. Ama küfredenlerin de ne yapar? Küfrünü artırır diyor. Veya hadis-i şeriflere baktığımızda e, kim diyorsun üç şeyin e, kıymetini bilirse limanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hissedelim. Şöyle bir hissedelim. Bir düşünelim. Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde sormak. Şöyle bir an bir düşünün bakmışım. Yani dünyayı bir durdurun. Bütün düşüncelerinizi Allah'ı ve Resul'ü. Bunlar basit mesele değil. Allah için sevme, Allah için boğaz etme. Ve şurada küfür var. Yani karşı karşıyasın. Küfre girmektense şurada da bir yanan ateş var. Atlasan yok olacak Küfre girmektense ateşi tercih etme nedir? İmanın insanın bütün damarlarında hissetmesidir. Ve bununla alakalı bir vakayı evlilik gibi kadın, kadını çocuk yani bir kadın bunu başarmış. Ashab-ı Uhdud'u Hatırlarsanız işte, Müslüm'ün son bir Birisi, bir padişahın sihirbazı yaşlanıyor. Diyor ki, bana diyor genç bir çocuk bu, ben bunu yetiştireyim. Yani ona şirk öğretecek, küfür öğretecek. Seçiliyor, şehrin en uzak kısmında genç, kabiliyetli bir çocuk seçiliyor. Çocuk devamlı sihirbaza gelip onun yaptığı hileleri öğreniyor. Gelirken giderken yolunun bir kısmında bir rahiple tanışıyor. Rahipten bir olan Allah inancını sihirbazdan da Allah'a eş koşmayı vereniyor. Ve çocuk ikisinin arasında kalıyor. Aslında Muhammed Ümmeti için çok önemli bir hadis var. Ve çocuk ondan aldığına bakıyor, rahipten aldığına bakıyor. Şimdi bu noktada şöyle bir nokta açalım. Günümüzdeki teknolojiyi şuydu buydu biraz sata sattı geliyor değil mi insana? Hatta mesela günümüzde iman eden insanların üzerine tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla, hatta uydularıyla ayak izlerini dahil görüyorlar, değil mi kendilerine göre? O bir adam bulamıyorlar ayrı bir şey. Şimdi o günde aynı şeyler vardı. Kendilerine göre bir güç, mesela Silavun'un sihirbazlara söylediği sözü hatırlıyor musunuz? siz bana diyor inan danışmadan ona iman ettiniz. Andılsın ki diyor ellerinize ayaklarında çatla zama kesecek. Yani bir tehdit var inanmazlar. Burada da böyle bir şey var. Onlarda. Ama ne yapıyor? Bunlar kabul ediyor mu? Etmiyor. Ve çocuk kinemede kala kala bu yanda yaldızlı birçok hileler bu yanda ise şastin var. Ve Allah onu imtihan ediyor. Ormanda insanlara eziyet veren çok büyük bir hayvana çocuk oradan aldığı bir kaya ile bu rahibin ilahının adıyla diyor. Bir taş atıyor, hayvan orada ölüyor. Ve anlıyor ki rahibin ilahı haklı. Ve çocuk iman ediyor. Rahibe bunu gidip söyleyince rahip diyor ki sakın beni ele verme. Artık sen ben bütün şeyleri öğrenmiş oldun. Ama çocuğun ünü ne yapıyor? yayılır. Ve doğuştan ama olan oradaki filonun veziri bu çocuğa geliyor. Abi Şerif de, diyor ki sana diyor, ağırlığınca altın hazineler verin. Yeter ki benim gözü aç. Çocuk diyor ki benim elimden bir şey gelmez. Bakı çok dikkat edin. İmanet birlik grupumuza dua edelim. Gözü açacak da, kaplayacağız da. O ve iman ediyor, dua ediyorlar. Sahipkatan doğuştan kör olan o rahi, vezirin gözünü Allah ne yapıyor? Açır. Ve sevinerek saraya geliyor. Tabi vezirin gözü açılınca padişahın da ilgisini çekiyor ve diyor ki senin gözünü kim açtı? Vezir tabi o an için boşta bulunarak Rabbim diyor. Senin diyor benden başka Rabbim mi var? Diyor. Ve bakın hadis-i şeriflerde çok zikredilir. O veziri çırıl çıplak çölün kızgın kumlarına gömüyorlar. Teskereyi kafasının tam ortasına koyuyorlar ve ikiye ayırıyorlar. O adam dininden dönüyor. Ve rahibi getiriyorlar. Çırılçıplak çölün kızgın kumuna dönüyorlar ve demir taraflarla sinirlerini tek tek tarıyorlar. Yine dininde ne yapıyor? dönüyor Ve çocuğu ölünce denize gönderiyorlar. Uzatmayın. Denizde dalgalar çıkıyor. Öldürmek için gidenlerin hepsi denize düşüp boğuluyor. Çocuk geliyor. Dağa götürüyorlar. Dağdan, çurumdan atın diye. Ve dağda sallanıyor. Taşlar taş, öldürecek insanların üzerine geliyor. Ölüyor. Çocuk elini kolunu sallayarak yine şehre geliyor. Ünü iyice artıyor. Ve firavuna diyor ki, beni öldürmek istiyorsan ben sana bir yol göstereyim. Benim okumu al. Benim sadamı al. Beni farsiye as ve bu çocuğun Rabb'ın adıyla diyerek benim okumlar bana okar ve bütün insanları da diyor oraya topla benden kurtuldu ve silahın kabul ediyor bütün insanları topluyor o çocuğun e, ok sayıyla hoca atıyor ve çocuk ölüyor halk bölük bölük bu çocuğun Rabb'ına iman ettim deyince silahın ne yaptığını o zaman anlıyor çünkü. Davet demek ki bir insanın kendi ölümünü istemekle de ne yapabiliyormuş? Tamam. Gelebiliyormuş. Ancak iman etmeni isterim. Biz zaten öleceğiz. Ama bir iman üzerine ölmek var, bir de küfür üzerine. Çocuğun bu yaptığı amelin akabinde derin derin hendekler kazarak iman ettim diyenleri kuramın ateşe atıyor. Ve bu arada bir kadın tereddüt ediyor. Kucağında da bir çocuk Çocuk emmeyi bırakıyor, atla ana atlanıyor. Ahiretteki ateş bundan daha çekindir Bakın bu kıssalar bizim için nedir? Çok önemli. İşte Allah Resulü aleyhisselatü vesselam küfre girmektense ateşi tercih etme müminliği nedir? Alametidir. Ve imanın lezzetini her tarafta ne yapar insan? bulur. Allah bize böyle iman nasıl anlaşılmayacağımız imtihamlarla bize Vurmasın kardeşlerim. Evet. Ve imanın şubelerinin derece derece olması elbette ki müminlerin de fazilet bakımından nedir? Derece derece olmasından kaynaklanır. Öyle insanlar vardır ki aramızda. Hakikaten imanın şubeleri hep kemale ermiştir. Öyle bir insan aramıza geldiğinde hem Allah'ı hatırlatır hem de o insanlar nedir? O toplumda saygın olan insanlardır. Ama imanın şurdelerinde eksikliği olan, kemalatı zayıf olan insanlar geldiğinde oturmasında, kalkmasında, bakışında, ticaretinde hani Türk'ü gibi ne sağa bakıyor. Bu adamın eli emin değildir, dili çatallıdır gibi neler vardı? Birçok sözler vardı. Müslüman bile olsa bu imanın gereği amel etmediği için nedir? Birçok aldığı vasıflar vardır. Onun için kardeşlerim kim Allah için sever, Allah için bu ederse Allah için alır, Allah için de verirse o insan imanı ne yapar? Kemanada manada erdir. Allah Azze ve Celle imanımızı artırsın. Evet. Hakkımızı artırsın. Evet. Bu noktada bazı sahabelerin sizlere sözlerini aktarayım. Abdullah bin Abbas, Ebu Hureyre, Ebu Derda, Allah kendilerinden razı olsun. Onlar iman artar ve eksilirdi derlerdi. Yine Bukhari'nin naklettiği bir nakilde sahabeler yol ortasında kenarında dururlar. Oradan birisi geçerken gel otur bir saat bizimden otur da senin imanını artıralım derlerdi. Yani bunların hepsi imanın artmasına nedir? Vesiledir. Yani düşünün şuraya salih birisi oturuyor yoldan geçeni yanına oturtarak onu Allah'la bozulmuş aralarını düzelse, ona hakkı anlatsın, o insan imanı ne yapar? O hakkı gider. Veyahut 99 kişiyi öldüren insanın misaline bakın. Adam alim diye birine gidiyor. Ben diyor 99 kişiyi öldürdüm. Tövbe etsem Allah beni affeder mi? Sen diyor 99 kişiyi öldürmüşsün. Allah seni affetmez deyince ne yapıyor? O da boyuna gidiyor. Bu da demek ki alim olmadığının cezasını çekiyor. Başka birine gittiğinde bakın onun sözleri ona ne yapıyor? Sıfa veriyor. E sen tövbe ettikten Allah'la senderine kim girebilir ki diyor. Yani insan böyle olacak. Ama arkasından hemen devam ediyor bakın. Sen diyor orada kalırsan sen tövbene sadık kalamazsın. Sen falan yere git. Orada iyi insanlar var. Orada yaşarsan sen zaten bu duruma ne atmazsın? Düşmezsin. İyi insanlar olsaydı sen bu kadar adam ne yapmazdın? Evet. Öldürmezdin diyor. Evet. Ve bütün sahabe Allah kendilerinden razı olsun onların hepsi imanın arttığını ve eksildiğini söylemişler. Ve imanın salih amellerinden arttığını maaşıralarından, günahlarla eksildiğini söylemişlerdir. Hatta belki de hepimizin duyduğu okuduğu rivayetlerden bir tanesi. Şey, bir gün Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'e zina eden cennete girecek diyor. Ebu Zer diyor ki şimdi diyor bu Allah'ın kitabında yazıp dururken. Yani Allah bunu haram kılarken, çirkin görürken kişi bunu okuyacak, bilip dururken bu fiili işledikten sonra cennete girecek. Öyle mi diyor? Aleyhisselatü Vesselam evet diyor. Ebu Zer sızı yükselt diyor. Yani öyle mi dedikçe Ebu Zer'in burnu yedi. sütse de cennete ne yapacak? Girecek diyor. Demek ki bu rivayetten de iman şube şube, küfür de nedir? Şube şube. Her ne kadar Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı, yapıldığında hoşnut olmadığı, günah dediği, haram dediği hatta hat cezası koyduğu fiiller olsa da küfür şube şube ama İslam'dan çıkaranı var, şirk boyutu. Çıkarmayan kul hakkı ve kişinin kendi nefsine yaptığı nedir? Bir boyutu var kardeşim. İşte kişinin kendi nefsiyle alakalı yaptığı, kendi nefsine dönük zulmü hiçbir İslamdan insanı ne yapmıyor, çıkarmıyor. Yani işte zina etmesi, içki içmesi, haramdan kaçması, işte hırsızlık yapması gibi bu suçlar nedir? Allah'ın menşeiyetindedir. Ha bunları yap ha, çok güzel yapıyorsun demiyor. Günah haram ama İslam dairesinden bunu ne yapmıyor? Çıkarmıyor. Bir de Ali Vesselam'ın naklettiği gibi karışmadığı diyor. Yani kişinin kişiye yaptığı zulüm. Onu da diyor boynuzlu, spor, boynuzlu koçtan altına ne yapacak? Alacak. O ne istiyorsa onu ne yapar? Alır. Ben karışmam. Ama Allah kendisi onu yarattığı halde kendine eş koşmayı ne yapmıyor? Asla affetmiyor kardeşlerim. İşte imanın bu noktada şiddelerini çok çok güzel anlamamız gerekiyor. Evet. Yine bu noktada şunu da hatırlatmak gerekiyor ki kardeşlerim, muhakkak ki Müslüman'ın Müslüman üzerinde nedir? Hakları vardır. Bunlardan birisi nedir? cenazesinde bulunma. Bakın, imanı anlamış insanlardan tevhid ehli 40 kişi ölen bir Müslümanın cenaze namazını kılar da ve ona dua eder, şahitlik yaparsa Allah diyor onun o ölen kulu hesaba çekmekte ne yapar? Hayal ederdi. Görüyor musunuz? inanmanın da bedelini, Allah'ın size lütsunu veyahut bir rivayette 100 kişi Demek ki iman ehli olan insanların Allah şehadetinde ne yapıyor? O ölen kulun amellerini en iyi şekilde bildiği halde o kulları zahiren ona şahitlik yaptığı için onların hürmetini onda ne yapıyor? Cennetine koyuyor, gönderiyor. Onun için kardeşlerin imanın kıymetini bilelim. ve Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü'nün daha önce evlatlığı olup da Ahzab suresinin dördüncü ayetiyle biliyorsunuz evlatlık ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır. Artık babasının ismiyle çağırılmıştır. Usame, savaşta La ilahe illallah diyen birini öldürüyor. Ve savaştan sonra, müşküpten tesliminden sonra, bunu geliyor aleyhissalatü vesselam'a diyor. Ey Allah'ın da ben bizden, işte o müşkütle sinsize geliyor. Mesela sahabenin birini öldürüyor, kaçışır. Sonra sinsize geliyor, on birini öldürüyor, kaçıyor. Sonra sinsize geliyor, öbürünü öldürüyor, kaçıyor ve sahabeler bunu görüyor. Adamı yakalayanlar. Tam dördüncüye geldiğinde Usame bu adamı yakalıyor. Tam kılıcı kafaya indirecek adamlar. Diyor. Ama Usame üç tane hem de sevilen sahabenin böyle öldürüldüğünü tek tek Görüyor, adam kaçıyor. Dördüncü de yaka'yı el ele veriyor, tam vuracak La ilahe illallah diyor. Ama Usama onların acısını gördüğü için kafayı indiriyor. Allahü Vüsal-i Şerat ve Şüla'ma geldiğinde ne diyor La ilahe illallah diye dizini öptüdür. Ama korkudan delidiyor. Kalbin mi yandı? Kalbin mi yandı? O kadar çok konuşuyor ki. Kutsama diyor ki keşke o gün iman etseydim de bu sözleri bilmiyaydım. Bugünse kardeşlerim öyle duruma gelmiş ki insanlar imanın kıymetini bilmiyor. Bir selamın kıymetini bilmiyor. İnsan iman ettiğini söylediği ameliyle gösterdiği halde onu iman dairesinde görmeyen birçok insanlar var. Aslında bu onların kendi kendine nedir? Yazıklarıdır. Kim dine şiddet olursa din dona ne yapar? Şedit olur. Din yaşayamaz hale gelirler. Çünkü dine şedit olana din de şeditlidir diyor. Yaşayamaz hale gelirler. Ve öyle bir zaman gelir ki o dini yaşamaya, yani kendi koydukları dini yaşamaya çalışanlar, o kendi koydukların içinde ne yapıyor? Gir davumda boğulup gidiyorlar. Onun için Allah Azze ve Celle imanı şube şube yapmış, artar ve eksilir demiş. En ednası, düşünün Bakın yine iman babında bir rivayet var. Bir kuyu var. Kuyunun kenarına sahabenin birisi geliyor çalı koyuyor. İnsanlar gelip de düşmesin karanlıkta veya amalat diye. Çünkü sahabe devrinde ee, sahabelerin hayatlarını okuyup inanın belki yüzde ellisinden fazlası kör evet. Hep savaşlardı. Hele bir savaşta e, Hatta Ebu Sufyan Hatta birçok sahabeler bile hep tek gözlerini kaybettiler İbn Abbas. In. Orada okçular çok e, nişancıydı. Hep gözlere nişan aldılar. Birçok sahabe kördür. İşte e, ama veya karanlıkta e, kuyuya düşmesin diye birisi getiriyor çalı koyuyor. Sahabenin birisi de ya diyor bu insanların ayağına batar e, eziyet ederdi o da tutuyor kenarıya koyuyor ve Vesselam her ikisini de görüyor. Size diyor şu iki kişinin misalini vereyim mi diyor. Bakın diyor şu oraya bir çalı koydu. İnsanlar gelip kuyuya düşmesin diye diyor. Bir engel koydu. Allah onu cennetine koydu diyor. O amelinden dolayı. Öbürü de diyor bakın ufakit gördünüz. İnsanlara eziyet verir diye diyor. Yani batar bir şey. O da aldı bir kenarıya koydu. Allah onu da mağfiret etti cennetine koydu diyor. Yani yaptığımız amellerin hiçbirini küçültemeyin kardeşlerim. Düşünün etini satan bir kadın, fahişelik bir kadın çölde <gülüyor> kuyunun kenarında dili bir karı sarkmış köpeği görüyor. Ona ne yapıyor? Pabuduyla bir damla su veriyor. Allah Azze ve Celle her yaş ciğeri sulayandan ben daha da merhametliyim diyerek o kadını mağfiret ediyor. Evet. Ve ona ne yapıyor? Hidayeti nasip ediyor. Bunlar basit meseleler nedir? Değil. Allah Resulü'nün dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir insanın diyor boyundan, boynundan İslam balı çıkacaksa ondan alınacak ilk merhamettir diyor. Evet. Bakın cehennem köpekleri diye geçen haricilerin kıssasına bakın onlar da merhametin eserini göremezsiniz. Evet. Kimseye karşı. Evet. Kendi öz anne ve babalarının gözünü kırpmadan teklif ederler. Halbuki Emin Ümmü Habibe geliyor diyor ki Allah'ın Resulü müşrik olan diyor babam geldi. Ebu Sufyan geliyor. Ben diyor buna ne yapayım? O senin baban. İkran etti Sadece Ümmü Habibe ne atmıyor Temiz olanın yatağına oturma diyor. Allah Resulü yatağına oturmuyor. Sen pissin müşriksin diyor. Bu söz Ebu Sufyan'ın çok zoruna gidiyor. döner döne döner döne, sonra iman etmesine sebep oluyor. Yani bir kız çocuğu ki babasını çok seven birisi ama peygamberin yatağına oturttular. Bakın bunu ayıran iman kardeşlerim. Yani iman. Hatta Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın hayatını okuyun. Bir gün diyor savaşta diyor ben onu kendime hami kıldım diyor. O nereye giderse ben de arkasından gidiyordum diyor abi. Derken diyor müşriklerin içine daldı onları dağıttı diyor. Karşısına bir adam çıktı diyor. Hemen yıkıyor daha kalabalık bir müşrik topluluğuna girdi. Onları da dağıttı diyor. O adam diyor yine çıktı karşısına diyor. Yine yüz çevirdi. Üçüncü de diyor, öyle bir vuruş vurdu ki ikiye böldü O adam babası. diyor. Evet. Ebu Ubeyde Yani baba sevgisi, evlat sevgisi var ama Allah'a ve Resul'una harfi gelmiş, öyle harp meydanında gelmişse acımdır. Onun dışında Onları en güzel şekilde ne yapın? Muamele edin Bu da iman elbinin hareketidir. Bugün kafirler Müslüman'ı esir aldığında ne yapar kadınla kızını? En iğrenç işkencelerini yaparlar insana yakışmayan şeylere. Peki İslam ne diyor kardeşlerim? İman elbine. Bir günahmış dedin. On tane köle azalt edin. İşte kim diyor kölesini diyor yetiştirir veya ona imanı öğretir, azadır derse cennette şu kadar ne var? Mükafat var. Yani imanda her zaman hayra ve insanlığın salahı için nedir? Çalışma vardır. Ama iman anlaşılmayınca her zaman karanlık, küfür ve birçok müşkilatlarda gündeme ne yapar? Gelir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayılmasın. Ehli sünnet ve cemaat imanın, e, aslının şirk olmadığı müddetçe bitmeyeceğini ne yapar inanırlar ve Harvel tanesi kadar iman bulmanın da cennete gireceği inancına sahiptirler. İman kötülükle bağdaşmaz. Her zaman iyilikle ne yapar? Bağdaşır. İman insana her zaman hayır kazandırır ama küfür de her zaman insana kınanma, horluk ve aşağılanma getirir. Benim imanla alakalı söyleyeceğim kısaca bunlar. Bu konuyla alakalı bir de teksir meselesi var. Teksir meselesi aslında bir kısım girdik, tık tık girdik tık tık tık ama başlı başına işlenmesi gereken meselelerden bir tanesi. İsterseniz onu bir dahaki derse bıraktım derim. Ha işte derseniz ben teksiri de işlerim. Ne dersiniz? yeter mi? 50 dakika falan olmuş. Herhalde gibi saat falan yapıyorsunuz. Ben için fark etmezdi. Yarın hepimiz işe gideceği için. E, ya tekfirlen alakalı bir tane rivayet yani, nakledeyim. Şey Şimdi teferatıyla alınırsa daha güzel olur ama bu konuyla alakalı size önemli bir rivayet anlatayım. Kalsın okumak istiyorum ama İmam Ebu Davut nakleder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş ümmetlerden iki tane arkadaştan bahseder. Bunlar çok iyi arkadaş ve devamlı bir arada bulunan arkadaşlar. Birisi alabildiğini hayır işleyen, günahtan sakınan, birisi ise sürekli bir sakarlık yapan, yani günaha dalan. Günah işlemeyen, günah işleyeni gördükçe yapma. Allah'tan kork diye devamlı ne yapıyor? Uyarıyor. Bir gündür uyardığı halde arkadaşını günah isterken görüyor. Günah istemiyor. Ve sakın uyaran. Allah seni affetmeyecek ve cennetine koymayacak diye bir laf ediyor. Evet. Ve ikisi de dünyada ömrünü tamamlayıp Allah'ın huzuruna geldiğinde Allah Azze ve Celle ömründe Günahın her türünden sakınıp Allah'ı razı etmeye çalışan ama arkadaşını Allah sen affetmeyecek, cennetine koymayacak sözünü söyleyene sen benim rahmetimden emin oldun diyerek onu cehenneme atıyor. Ve günahkar kuluna da rahmetinle gir cennete diyerek cennetine atıyor. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Kureyre diyor ki vallahi diyor kul öyle bir laf söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini heder etti onun için teksir meselesinde işin özü budur. İnsan günah işleyebilir. Hem de alabildiğine günah işleyebilir ama başkasını küfürle itham etti mi onda yoksa döner dolaşır, söyleyeni ne yapar, bulur. Durup dururken de ne yapar? insan? dinden çıkabilir. Mesela şöyle bir topluluk düşünün. bunların hepsi müşkü kafir desen. Bir tane iman eden çıksa sen tam bir tevhid ehli bile olsan bir o sözüne binaya bundan çıkarsın. Ama mesela düşünün Avrupa'da bir Hristiyan devletinin olduğu yere bunların şirk toplumda. Bunda sıkıntı yok. Çünkü orada asıl nedir? Şirktir. Ama iman eden insanların kalabalık olduğu bir yerde ise o topluma şirk demen nedir? Çok zordur. Mesela Allah'ın kitabında Mekke toplumu zikredildiğimde müşrik toplumdur. Evet. Halbuki orada Varaka Akabil Nefel var, Bukhari'nin naklettiği beş tane tevhid evli insanlar var. Ama umum şirk olduğu için o toplum nedir? Müşrik diyor. Yahudiler, Hristiyanlar müşrik ve kafir olduğu halde Allah Azze ve Celle onlardan bahsederken ne diyor? tabi diyor. Yani bu kavramlar bizim için nedir? Çok çok önemli. Bunlar da dersler sıralı olarak işlendikçe teker teker et, siz fındığın oluşumuna baktınız mı? Önce bir yapraktır. Sonra iyice yumulur. Sonra kabuklar ne yapar? O yeşil olanlar yeşildir ama sertleşmeye başlar. İçinden bir şey, bir nokta büyümeye başlar. Ve o kabuğu sustırarsın içine. Çok güzel ne yapar? Yemiş çıkar. Bunlar hep yavaş yavaş dolacak şeylerdir. Allah'a sen zevma fırıtı. Amin. Hanike Allah'ım, ve dehamdiktir. Eşhedü en la illa ente, estağfiruke. Elhamdülillahi teâlâ.